Elhamdülillahi Rabbil Alemini ve salatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in emma baht Evet Biz son olarak dedik ki bizim konumuz yani şu an içerisinde olduğumuz konu ehli Sünnet'in telakki ve istidlal menhecidir dedik ve bütün dinin Özelde, genelde itikadın ise genelde temel meselesi budur dedik. Yani bir fırka telakki kaynağı olarak neyi belirlemişse ondan sonrası ona göre şekillenir. Veyahut da diyelim eğer telakki kaynaklarını doğru belirlemişse, istidlal metodunda bu defa problem varsa, yani onu nasıl anlaması gerektiğine dair dedik orada da yine aynı şekilde problem belirlenir. Dedi ki bizim şu anda konumuz sadece neyi anlatıyoruz? Telakkiyi anlatıyoruz. Öyle değil mi? Yani daha henüz biz istidlal bölümüne geçmedik. Ehli Sünnet ve Cemaat demiş ki bizim telakki kaynağımız yani dini aldığımız kaynaklar kitap ve sünnettir. Öyle değil mi? Kitap ve sünnettir. Biz bunu anlattıktan sonra dedi ki niye Ehli Sünnet kitabı ve sünneti telakki kaynağı olarak kabul etmişler? Çünkü ikisi de vahiydir. Çünkü ikisi de vahidir. Öyle değil mi? Cevap bu. Başka hiçbir cevap yok. Yani ikisi de kitap da sünnet de Ehli Sünnet'in yanında vahiy olduğundan dolayı telakki kaynakları vahiydir, Kitap sünnet de vahidir. Şimdi e, biz daha evvelden ta bu kitabın ilk başında hatırlıyorsanız demiştik ki Peygamber Aleyhisselatu vesselam hadis-i şerifte diyor ki benim e, işte Hristiyanlar 72 fırkaya, 71 fırkaya, Yahudiler 72 fırkaya benim ümmetim de 73 fırkaya ayrılacak. Bunların hepsi ateştedir. Sadece bir tane fırka hariç e, demiştik. Ve oradan ehli sünnet nedir, fırkalar nedir, bidat taifeleri nedir onu anlatmıştık. Öyle değil mi? Demiş ki yani bu hadiste varit olduğu gibi peygambere ve peygamberin bıraktığı yola tabi olanlar. Buradan kastımız ne? Hem telakide hem istidlalde. Yani kaynak olarak onların kaynak olduğunu kabul edenler, istidlal olarak o kaynakları nasıl anlamalıyız da? da? Onların yolunu takip edenler bunlar kimdir? Ehli sünnettir. Bunun dışında kalan fırkalar ise mübtedîd Öyle değil mi? Mübtedîdler. Ne ile mübtedi olmuşlar bunlar? ne ile fırka olmuşlar, ne ile ateşi hak etmişler? Ya telakki kaynaklarında muhalefet ettiklerinden dolayı ya da telakki kaynaklarını nasıl anlamamız gerektiği noktasındaki muhalefetlerinden dolayı. Tamam. Bizim telakki kaynağımız neydi? Kitap ve sünnet beraber. Öyle mi? Telakki kaynağımız buydu. O zaman buna muhalefet eden nedir? Fırkadır, bidat ehlidir. İstilal metodumuz neydi? Kitabı ve sünneti ümmetin selefinin anlayışı üzerine anlamak öyle mi? İstidlalde buna muhalefet edenler bu da nedir? Bu da aynı zamanda e, bidat ehlidir ve fırkadır. Anlaşılıyor değil mi? Yani bir taife nasıl bidat ehli olur? Bir taife nasıl fırka olur? O hadis-i şerifteki e, tehdide muhatap olur. Ya telakide İslam'ın getirdiği telakki kaynaklarına muhalefet ettiği için ya da istidlalde İslam şöyle anla demiş. Yani kaynağın bu olsun, kaynağını da şu şekilde anla demiş. Eğer ona muhalefet ederse Kişi o zaman bir daha taifesi olur. Tamam Şimdi bizim telakki kaynağımız ne o zaman? Kitap ve sünnet. Sebep vahiy olduğundan dolayı. Şimdi genelde tarih boyunca insanlar Kur'an-ı Kerim'le ile alakalı çok ciddi problemler yaşamamışlar. Tamam Niye? Çünkü hiçbir fırka çıkıp Kur'an-ı Kerim bizi bağlamaz dememiş. Yani kimse çıkıp bugün Kur'an-ı Kerim korunmamıştır. Kur'an-ı Kerim, mesela rafiziler Kur'an-ı Kerim'in tahrif olduğunu iddia ediyorlar. Öyle değil mi? Ama bunu sarahaten kesinlikle söylemiyorlar. Değil mi yani bunu bin tane kılıfın arkasında, bin tane takiyenin arkasında söylüyorlar. Bütün taifelerin genelde ortak yönü nedir? Ee, i̇şte Kur'an-ı Kerim esastır. Kur'an-ı Kerim en önemli olandır diye. Sonra işte ya tahrif olduğunu üstü kapalı iddia ediyorlar, rafiziler gibi. Ya işte efendim tevil dediğimiz İbnü Kayyım'ın deyimiyle tevil tahhütünü Kur'an-ı Kerim'in üzerine musallat edip Kur'ân-ı Kerim'i istedikleri gibi yönlendiriyorlar. Ya geçen dersimizin sonunda sorulan bir soruya cevap verdiğimiz gibi işte hermeneutik dedik değil mi? Tarihselci yaklaşım, yorumcu yaklaşım. Ya bunu Kuran'ı ı Kerim'in üzerinden musallat edip Kuran'ı ı Kerim'i kendi zaman ve mekanları yani kendi tarihi içerisinde Kuran'ı ı Kerim'i yorumlama değil mi? Ana metin bizi ilgilendirmez. Metnin arka planındaki anlam ve hikmetler bizi ilgilendirir. O da her zamanda değişir anlayışıyla yaklaşır. Ama kimse açık ve sarah Kur'an-ı Kerim'i ne yapmıyor? Kur'an-ı Kerim'i reddetmiyor. Lakin sünnet böyle değil. Yani maalesef bizim ilk te telakki kaynağımız olan sünnet, Peygamber Peygamber'in Kur'an-ı Kerim'i pratik açıklanması, bu böyle olmamış. Yani tarihte çok rahat ve günümüzde hayır bugün sünnet olmasa da olur e, diyenler de var. Öyle mi? Yani sünnete gerek yok. Yani aslında sünnet diye bir şey yok diyen de var. Sahih sünnet dediğimiz şey e, on taneden fazla değildir. Ee, o 10 tane derizden Kuran-ı Kerim'de varken yani onlara da gene bizim ihtiyacımız yok ee, diyen de var. Ayrıyeten sünneti biz kabul ederiz ee, deyip de cüz'i olarak sünnetle problem yaşayanlar var. Mesela ne gibi? Haber-ahad itikatta hüccet değildir gibi. Bak bu sünnetin hücciyetini inkar etmiyor değil mi? Haber-ahad'ın sadece e, itikat meselelerinde delil olmayacağını söylüyor. Aradaki fark anlaşıldı değil mi? Yani Kuran-ı Kerim'e musallat olanlar Hiçbir zaman açık ve sarahaten Kur'an-ı Kerim'i komple iptale kalkışmamışlar. Hep asıl sonuç yaptıkları nokta odur. Yani sonunda gelmiş oldukları nokta odur. Kur'an-ı Kerim'i aslında iptal etmişler ama bunu sarahaten söylememişler. Ama sünnet öyle değildir. Yani sünneti çok rahat işte bizim sünnetle bir şeyimiz yok. Sünnete bizim ihtiyacımız yok diyenler de olmuş. Sünnetin hücciyet değeri yok diyenler de olmuş. Hatta mesela biliyorsunuz işi o kadar ileri götürüp sünnet hüccettir diye müşrik olur diyen de var. Bunu söyleyen de parlamenter bir adam. Yani diyor ki Allah ayet-i diyor ki وَلَا يُشْرِكُوا فِي حُكْمِهِ أحدًا. Allah kendi hükmünde hiç kimseye ortak koşmaz. Bir adam eğer diyorsa ki sünnet hüccettir. E bu adam müşriktir diyor ve bunu söyleyen de parlamentoda milletvekili Yaşar Nuri Öztürk. Tamam Kendisi parlamentoda olmasına rağmen mesela bunu söyleyebiliyor. veyahutta sünneti komple reddetmese de sünnete kısmen yani kısım kısım sünnetle problemi olan insanlar var. Şimdi onun için biz Kur'an-ı Kerim'le problemi olanları ondan dolayı geçtik. Çünkü, e, sarahaten Kur'an-ı Kerim hüccet değildir, telakki kaynağı değildir diyen yok. Sadece yeri geldiğinde teville Kur'an'a musallat olanları anlatacağız değil mi? Tarihselci yaklaşımla Kur'an'a musallat olanları anlatacağız ama yerinde. Ama sünnet öyle değil. Sünnet dedik nedir? Sünnet külliyen sünnetin hücciyetini reddeden taifeler e, olmuş ve şu kaideyi unutmayın. İslam tarihinde hiçbir bid'at fırkası yoktur ki mutlaka sünnetle problemi vardır. İslam tarihinde hiçbir bidaat fırkası yoktur ki mutlaka sünnetle problem yaşamıştır. Yani ya külliyen veyahut da sünnetle problem yaşamıştır. Şimdi sünneti inkar edenlerin, sünneti kabul etmeyenlerin biz ana felsefelerini biliyoruz aslında. Öyle mi? Ana felsefeleri nedir sünneti inkar edenlerin? Kur'an-ı Kerim'i kendi heva ve heveslerine göre yorumlayıp kendi istedikleri dini yaşayabilmektir. Tamam mı? Ana felsefeleri budur. Niye? Çünkü hem bunu anlatımlarından, hem de sonuç olarak Kur'an bize yeter. Sünnet yoktur diyenlere yaşantılarına baktığımız zaman bunu çok rahat bir şekilde görüyoruz. Öyle değil mi? Ana felsefeleri neymiş sünneti inkar edenlerin? Kur'an-ı Kerim'i diledikleri şekilde yorumlamaktır. Anlaşıldı. Hatta bununla ilgili size o kaideyin de delili olabilecek bir şey anlatayım inşallah. Bir kısa anlatayım. Şimdi hariciler ilk defa Hazreti Ali döneminde ortaya çıktıkları zaman Hazreti Ali i̇bn Abbas'a diyor ki git ve onlarla tartış, git ve onlarla tartış. Hazreti Ali İbni Abbas'a diyor git ve onlarla tartış. Lakin diyor onlarla tartışırken خَاسِمْهُمْ بُسْسُّنَنْ Onlara diyor sünnetle mücadele et. Kur'an'la onlarla tartışma, onlarla sünnetle tartış yani diyor. i̇bn Abbas diyor ki ey müminlerin emri, şüphesiz ki ben Kur'an'ı onlardan daha iyi bilirim. Çünkü Kur'an bizim evlerimizde indi. Yani hani senin korkun mu var? Ben onlarla Kur'an'la tartışırsam beni yenerler diye korkma. Çünkü Kur'an-ı Kerim bizim evlerimizde indiği indi, için, biz Kur'an'ı onlardan daha iyi anlar, daha iyi biliriz. Bakın orada Hz. Ali çok güzel bir söz söylüyor. Diyor ki mesele bu değildir. فَإِنَّ الْقُرْآنَ حَمَّالٌ ذُوْجُوهُ <gülüyor> Kur'an diyor birçok manalara beraberinde içinde barındıran bir kitaptır. Öyle mi? فَخَاسِمْهُمْ <gülüyor> بِالسُّنَنْ Sen onlarla sünnetle tartış, çünkü onlar sünnetten kaçış yolu bulamazlar. Tamam, Bak bu Hz. Ali'nin fıkhıdır. Hz. Ha. Ali ibn Abbas'a ne diyor? ''İnnel Kur'an hammalun zuhucuh'' Kur'an-ı Kerim birçok manayı beraberinde içinde barındırır. Niye? Çünkü Kur'an mücmel olan bir kitaptır. <gülüyor> Öyle değil mi? Kur'an-ı Kerim genel ve külli kaideler koymuş olan bir kitaptır. Siz genel kaidelerin tafsilatını güzel bir şekilde açıklamazsanız genel bir kaideyi, genel bir başlığı herkes istediği yere çekebilir. Mesela örnek veriyorum, fıkıh kaideleri, değil mi? Kur'an ayetleri gibidir. Nasıl ki bir Kur'an ayeti birçok manayı beraberinde altında topluyorsa, fıkıh kaideleri de birçok manayı beraberinde altında topluyor. ''Hammarun zıvucuh''tur. Birçok yöne birden delalet edebilir. Hatırlıyorsanız biz fıkıh dersinde anlatırken, dedik ki eğer fıkıh kaideleri selim bir metotla, selim bir menheça açıklanmazsa, sapık heva ehlinin elinde oyuncak haline gelir. Değil mi? Mesela en son gördüğümüz kaide neydi bizim? El meşakkatü tecrübü teistir. Değil mi? Sıkıntı, beraberinde kolaylığı getirir. Bu kaidenin alanını açıklamazsak, istisnalarını zikretmezsek ne olur? Din diye bir şey kalmaz ortada. Çünkü dinin kendisi meşakkattır zaten. Öyle değil mi? Teklif nedir? Teklif, insana külfet ve meşakkatı yüklemektir. Değil mi? Namazda külfet var, oruçta külfet var, her şeyde dinin emirlerinde bir külfet var. E bu kaideyi hiç bir açıklama yapmadan, kaide olarak getir koy bakalım buraya. Bütün dini ortadan kaldırman lazım. Bazlarına göre namaz meşakkattır. Bazlarına göre oruç meşakkattır Öyle mi? Diyeceğiz el meşakkatü tecdibu't teysir. Yani şeyi ortadan kaldır. Hüküm ortadan kaldırır diyeceğiz. Kur'an-ı Kerim de aynen böyledir. Yani hamalun zucuhtur. Allah Teala kıyamete kadar baki kalıp her asıla şamil olsun diye genel ve külli kaideler koymuştur. Öyle değil mi? Eğer birileri bunları alırsa bunun tafsilatı ve beyanı olan sınırlarını çizen sünneti almazsa hamalünzuvcudur. Herkes dilediği yere bunu çekebilir. Öyle mi? Hazreti Ali'nin de İbn Abbas'ın dikkatini çekmek istediği nokta burasıdır. Tamam? Yoksa Kuranda bir sorun yok, Kuranda bir problem yok. Ama Kuranla tartışırsan seni yenerler. Çünkü Hazreti Ali hatta diyor tekułu ne veya Yani sen onlara bir delil getireceksin, onlar da sana bir delil getirecekler. Hani Kur'an hamalünzuvcudur ya. Sen bir şey diyeceksin, onlar bir şey ayet söyleyecekler. Sen ayet söyleyeceksin, onlar ayet söyleyecekler böyle olmaz diyor. Sen onlarla ne bir bisunen. Onlarla tartıştığın zaman sünnetle tartışıyor onlarla. Ve İbn Abbas da zaten onların yanına geldiği zaman hem ayet-i kerimelerden örnek veriyor onlarla tartışmasında hem de sünnetten örnek veriyor. Tartışmanın içeriğini biliyorsunuz değil mi? İki İbn Abbas geldiğinde ne diyorlar? Neye geldin diyorlar? Sizinle konuşmaya geldim diyor. Şu haline bak diyorlar. Şu üzerindeki güzel elbise nedir? i̇bn Abbas ve ben içeri girdiğimde onların alımları bu devenin ayağı gibi olmuş, secde etmekten. Yüzlerinde bir sarartı var ve üzerlerinde hani yıkana yıkana hiçbir şey kalmayan eski elbiseler olur ya, öyle elbiseler var. Yani ibadet e, siması var yüzlerinde diyor i̇bn Abbas. i̇bn Abbas'a diyorlar bu üzerindeki şey nedir, bu güzel elbise nedir? O da diyor vallahi ben Resulullah'ı bundan daha güzel Yemeni bir elbise giyerken gördüm. Bak dikkat ettiniz mi? Ne oldu? Sustular, hepsi susuyorlar mecbur. Niye? Çünkü onlar da biliyorlar. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın İbn Abbas'ın giydiğinden daha güzel bir elbise giydiğini. Sonra akabine İbn Abbas ayeti söylüyor. Kul men haram ziynet Allah ileti akraca Allah'ın kullarına çıkardığı ziynetleri, süs eşyalarını onlara haram kılan kimdir? Ee, diye. Bak sustular. Ha, demek ki bu ziynet de bu ayet kelimeye dahildir. Çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam giymiştir. Onlar da görmüştür. Konu kapanıyor. Siz diyor Ali'den ne istiyorsunuz? Diyorlar biz Ali'den üç tane, Ali'nin üç tane problemi vardır söylüyorlar. Bir, diyor çünkü Ali Allah'ın dininde adamları hakem tayin etti. Hani bu Amr İbn-i As ve Hz. Muaviye arasındaki meselede <gülüyor> Ebu Musa el-Aşhari hakem meselesi meşhur. İbni Abbas da diyor ki e, şüphesiz ki diyor siz bilmez misiniz Beni Kureyza gününde de Peygamber Muazza hakem tayin etti. Evet diyorlar. E doğrudur. E şimdi ne olacak? Eğer Hz. Ali hüküm Allah'ın ayetiyle kafirse o zaman Hz. Resulullah Aleyhissalatu vesselam da hakem tayin etmiş. Öyle mi? E bunu da söyleyemeyeceklerine göre ne yapıyorlar? Susuyorlar. Ve Ebnü Abbas onlara ne diyor? Diyor ki Allahu Teala'nın kelimesi diyor ki: "Ve in khiftum şikakâ beynehüme feeb'asû hakemem min ehlihî ve hakemem min Şayet diyor, kadınla kocanın arasındaki problemden çekinirseniz anlaşmayacaklarını bir hakem onlardan, bir hakem de onlardan gönderin. Öyle mi? Bir kadının diyor, eee veyahut da bir yani orada hani Kinaya olaraktan cinselliği kast yani Cinsellik üzerine diyor hakem tayin edilebiliyorsa, 2-3 kuruş için hakem tayin edilebiliyorsa şey için mi hakem tayin edilmeyecek? İnsanların kanları, malları, canları, İslam ümmetinin birbirine girmesi için mi hakem tayin edilmeyecek? Hepsi susuyorlar, öyle mi? i̇bn Abbas onlara ne diyor? i̇bn Abbas akabinde başka derdiniz nedir diyor? Ali emirlikten çekildi diyorlar. Hani Hazreti Ali emirliği bıraktı ya, Hazreti Muaviye emirliği alınca tam o zaman diyorlar mü'minlerin emri değilse kafirlerin emiridir. Mantık işte. Yani akıl anca insana bu kadar terazisi buraya getiriyor insanı. Şeyde diyor ki i̇bn Abbas peki diyor, ben Allah sizi şahit tutarak soruyorum ki Hudeybiye gününde, Hudeybiye gününde Peygamberimiz Allah'ın Resulü Muhammed'den dediğinde Süheyl biz zaten senin Allah'ın Resulü olduğunu kabul etseydik şu anda karşında oturmazdık dediğinde Peygamberimiz sil onu ey Ali yaz Abdullah'ın oğlu Muhammed'den demedi mi? Evet dedi. Şimdi ne olacak? Eğer Hz. Ali bununla kafirse o zaman Resulullah da peygamberlik şeyini sildirdiği için kâğıttan o zaman o da kafir olur. Haşa ve kelle. E hariciler bunu söyleyebilirler mi? Hariciler bunu söyleyemezler. Öyle değil mi? Hariciler bunu yapamazlar? Söyleyemezler. Hz. Ali bu şekilde onları ne yapıyor? Hz. Ali bu şekilde onları soruyor. İkim oldu bu söylediğimiz. Birincisi dediler ki şey yaptı. Hakem tayin etti. İkincisi. Emirlikten çekildi. O da bir örneği. Üçüncüsü diyorlar ki onlarla savaştı. Onların kadınlarını cariye almadı. Mallarını da ganimet almadı. Tamam? Eğer diyor onlarla savaştı. Onlar Müslümansa. Müslüman olduklarından dolayı almadıysa Hz. Ali o zaman Ali Müslümanların kanını helal gördü, kafir oldu. Yok eğer onlar şeyse, kafirse niye onların Allah'ın helal kıldığı şeyini niye insanlara haram kıldı? Niye ganimet almadı? Niye kadınlarını? Tamam i̇bn Abbas da diyor, içinizden kim? Hazreti Ayşe cariye alacak. Hadi ondan başlayın. Öyle mi? Madem şimdi eğer öyleyse ya diyecekseniz Ayşe kafirdir. O da bizim için cariyedir. Mümkün değil böyle bir şey. Ya da diyeceksiniz ki mü'minlerin annesidir. Ee, mü'minlerin nikâhı peygamberden sonra herkese haramdır. Yani ne oldular? Bak hepsi sustular. Öyle mi? Ve üçte biri işlerinden ne yaptı? Üçlerinden döndü, tövbe etti. Tekrardan kılıçlarını kınına sokup ayrıldılar. Bak burada Hz. Ali'nin, sahabenin daha doğrusu fıkhını anlıyoruz. Öyle değil mi? Kur'an, حَمَّلٌ زَوُجُهْ Şimdi bu kıssayı alın. Yeryüzünde hiçbir bidat taifesi yoktur ki mutlaka sünnetle problemi vardır. Hariciler sünnetle problemleri vardır. Niye? Çünkü sahabeyi tekfir ettikleri için sahabenin naklettiği sünneti kabul etmiyorlar. Vardıkları sonuç ortadadır. Kur'an bize yeter diyenlere en büyük delildir. Aha Kur'an, haricilere ne kadar yetmiş bellidir. Hatta bugün özellikle günümüzde Kur'an bize yeter diyenler genelde modernist çevrelerdir öyle mi? E, İslam'ın kendisiyle bile problemi olan adamların haricilikle hiçbir şekilde aralarında bir bak olamaz değil mi? İslam'ın orijinaliyle problemi var adamın. Yani el kesmeye, recmetmeye, had uygulamayla adamın problemi var ki. Kaldı hariciliğin aşırılıkları mesela. İşte Kur'an bir taifeye yetti mi bak adamı getirmiş olduğu nokta burasıdır. Anlaşıldı? Rafizilerin sünnetle problemi var. Niye? Çünkü sahabeyi tekfir ettikleri için değil mi? Sahabenin nakletmiş olduğu sünneti kabul etmiyorlar. Tabi rafizilerin aslında hem akıllarıyla problemleri var hem de dinleriyle problemleri var. Çünkü Kur'an'ı da kabul etmemeleri lazım, Kur'an'ı da sahabe bize nakletmiş. Öyle değil mi? Yani eğer sahabenin hadis uydurması mümkünse biz Kur'an'ı indirdik onu biz koruyacağız ayetini de uydurabilir. Kendi uydurduğunu insanlara kabul ettirebilmek için değil mi? Sahabe, hani diyor mesela sünnetin korunmuşluğu, sünnetin hücciyetine dair delilleri getirdiğinde hemen diyor onları sahabe uydurmuş, Ebubekir Bekir, Ömer, Emeviler kafalarından uydurmuşlar. E Ebu Bekir, Ömer, Emeviler kafalarından e, kendi uyduracakları dini sünnet adı altında insanlara yutturmak için haşa ve kella bazı hadisler uydurmuşlarsa kendi uydurdukları Kur'an'ı da insanlara yutturmak için değil mi? اِنَّ نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِكْرًا inna لَأُولَ حَافِزٌ ayetini de uydurmuş olabilirler. Birincisi mümkün ikincisi niye mümkün değil? Mesela o mümkünse bu da mümkün o zaman. Anlaşılıyor değil. Muhtezile, mesela sünnetle problemleri var. Öyle değil mi? Niye? Çünkü akıl, onların koymuş oldukları akıl şeye uymuyor. Ee, sünnetin birçok getirmiş olduğu hükme uymuyor. Onlar da ne yapmışlar? Onlarda sünnetle problemleri var. Hangi taifeyi zikrederseniz edin tarihte sünnetle problemi var. Öyle mi? İşte eşariler maturidiler. Mesela hava rahatla problemleri var. Öyle değil mi? Yani ya külliyen veyahut da cüz'iyen bütün gelmiş geçmiş bütün bidat taifelerinin <gülüyor> veya kendisine bidat bulaştırmış olan taifelerin mutlaka sünnetle neyi vardır? Mutlaka sünnetle bir problem vardır. Sebep? Çünkü sünnetle problem çıkardığınız anda Kuran-ı Kerim'i istediğiniz gibi anlarsınız. Tamam Ve bu taifelerin hepsinin de ister külli ister cüz'i geldikleri nokta orasıdır. Haber hatla problem çıkaranlar Kur'an-ı Kerim'e itikat söyletirmişlerdir. Öyle değil mi? Mesela hariciler, rafiziler, mutezile, günümüz modernistleri hepsi Kur'an bize yeter diyenlerdir. Ama her birinin ulaşmış olduğu din birbirini tekfir eden zıt dinlerdir. Öyle değil mi? Kur'an-ı Kerim demek yetmiyormuş yani. Apayrı şeyler çıkıyor ortaya. Apayrı anlayışlar. Niye? Çünkü Kur'an hamaluz cüz'i olarak sünnetle problem yaşayanlar mesela eşariler gibi maturidiler gibi bunlar da ne yapmışlardır? mesela isim ve sıfatta hasseten Kur'an-ı Kerim'e istedikleri itikadı söylettirmişlerdir. Apacık ayetler var ortada öyle mi? Sünneti aradan çıkarınca o ayetlerin başka vücudlara delaleti de var çünkü. Daha önce de söylemiştik öyle değil mi? Onları tercih etmişlerdir. Yani akıllarına uygun olan ee, delalet etmiş olduğu yön hangisiyse onu tercih ama sünnete dönse o diyelim 16 tane delaletin arasından sünnet bir tanesini tercih ettiriyor sana. Sünneti aradan çıkarırsan 16 ile senin aklın karşı karşıya. Dilediğini seç. Anlaşıldı? Anlaşıldı. Ha. Şimdi bunu anlattıktan sonra bu işin basit açıklaması. Ya şimdi ben bunu size açıkladım konu bitti mi bitmedi. <gülüyor> bir de bu sünnetle problem yaşayanlar iki tayfe. Bir tayfe var. Bunların ya Arapta mahalli yok zaten. Nasıl Arapta mahalli yok? Dinin mürekkep cahili olan insanlar, hani cahalet iki kısımdır değil mi? Bir basit cahalet vardır, bir de mürekkep cahalet vardır. Basit cahalet nedir? Basit cahalet kişinin bildiği şeyin vaka'nın hilafına olmasıdır değil mi? Yani estağfurullah, basit cahalet nedir? Senin bir konu hakkında bilginin olmamasıdır yani zihnin bilgiden, bu nedir? Soru sordum sana, sen ne diyorsun? Diyorsun ki bu mesela bilmiyorum, bu nedir? Basit cahlettir, bu idare edilir. Bir de sana soruyorum diyorum ki bu nedir? Diyorsun ki fildir. Bu nedir? Bu mürekkep cehalettir. Vakıanın hilafına bilgin var yani yanlış biliyorsun. Sünneti inkar edenler de bir kısım böyle mürekkep bir cehalet var adamlarda. Daha doğrusu konuyla alakalı, uzaktan yakından konuyla alakaları yok. Yani adam mesela sünnet hüccet değildir diyor ama sünnete dair, hiç mesela tamam sen bir sünnet tarihini bir okudun mu yani bu sünnet nedir? Ehl-i sünnetin sünnet diye kabul ettiği şey nedir ona baktın mı mesela? Böyle her sünnet dedikleri şeyi kitaplarını almışlar mı bu adamlar? Değil mi? İnsan bir şeye bakarsın, araştırırsın ondan sonra bir fikir tercih edersin. Dersin ki hayır bu ehl-i sünnetin sünnet dediği şey sapıklıktır. Bir kenara atarsın. Bir de söylemiş oldukları bu iddiayı şeriattan delillendirmeye çalışanlar var. Tam asıl tehlikeli olan taife bunlardır. Niye? Çünkü bunlar şüphe getiriyorlar. Şüphe getiriyorlar. Şüphe biliyorsunuz. Şehvetler ve şüpheler insanı ahirete doğru giderken, Allah'a doğru giderken helak eden iki unsurdur. Öyle değil mi? Şüpheler ve şehvetler. Şüpheler insanın itikadını ve tasavvurunu zedeler. Değil mi? Şüpheler ise, insanı, e, şehvetler ise insanı ahlakını ve sülukunu zedeler. Biz Müslümanlar iki şeyden müteşekkiliz. Bir tasavvur ve itikattan, iki amel ve ahlaktan. Öyle değil mi? Bak şüpheler neyi zedeliyorlar? Tasavvur ve itikadı zedeliyorlar. Yani dini tasavvur ederken yanlış tasavvur ediyorsun. Çünkü kafanda şüphe var. Öyle mi? Şehvetler ise senin ahlakını ve sülükünü elzedeliyorlar. Ondan dolayı bu taife şüphe taifesidir. Yani insanların kafasına şüphe atan taifedir. Bizim bunların şüphelerini bilmemiz lazım. Değil mi? Mesela sen bir insanla konuşurken veyahut da bir insanı anlarken bu ilk başta zikrettiğim meseleyi bilirsen tamam bu adam sünnet inkarcısıdır. Kur'an'ın kafasına göre yorumlamak istiyor. Bunda sorun yok. Doğrudur da burası. Ama bir de sana ayet söylediği zaman, sana hadis söylediği zaman, sana bazı alimlerin konu hakkında sözünü söylediği zaman işin rengi değişir. Öyle değil mi? Bu defa felsefeyle genel bir takım cümlelerle değil, nokta atışı yapman lazım. Yani onun söylemiş olduğu o şüphenin şüphe olmadığını, onun aslında anladığı gibi olmadığını onun usulüyle ona ispat etmen lazım. Doğru mudur? Yani bir adam mesela size diyor ki örnek veriyorum. Ben sünnetin hücciyetini kabul etmiyorum, Kur'an bize yeter. Sen şimdi ona akşama kadar sünnet okusan bu bir şey ifade eder mi? Etmez çünkü adam zaten sünneti kabul etmiyor. O zaman senin onun usulünü ve menhecini anlaman lazım. Onu ne yapman lazım? Onu çürütmen lazım. Anlaşıldı? E bu, en büyük cihatlardan bir tanesidir. Yani çünkü dinin telakki kaynaklarına adam saldırıyor. Değil mi? Dinin temellerine yani temel dinamiklerine saldırıyor. Bunları def etmek, bunların şüphelerini izale etmek ister sözlü ister e, yazılı, ister tartışma yoluyla. Bu nedir? Bu en büyük cihatlardan bir tanesidir. Dil ile yapılan cihadın kısımlarındandır. Anlaşıldı? İnşallah. Bunların en birinci delili nedir? Önce bütün bu tayfelerin ortak delillerini zikredeceğiz. Ondan sonra her birinin müstakil e, diğerlerinden ayıran delillerini zikredeceğiz. Bunların birinci delili, Kur'an-ı Kerim bize yeter. Tamam Başlık nedir? Delillerinin Kur'an-ı Kerim bize yeter. Kur'an dışında hiçbir kaynağa ihtiyacımız, Yoktur. Delil bu. Bunu neyle delillendirmişler? Bunu neye dayandırmışlar? Bunu Kur'an-ı Kerim'e dayandırmışlar. Öyle değil mi? Mesela. <gülüyor> Dedik birincisi nedir? Kur'an bize yeter. Kur'an bize yeter. Demişler ki Kur'an-ı Kerim'de bazı ayetler var. Bu ayetler sarih bir şekilde gösteriyor ki bizim Kur'an dışında hiçbir kaynağa ihtiyacımız yoktur. Mesela örnek verelim bir tane. Allah Allahu Teala ayet kelimesine diyor ki: "Ve mâ min dâbbetin fil ardı ve lâ tâirın yatîru bi cenâhihi illâ ümemun enselukum mâ ferratnâ fil kitâbi min şey'in thümme ilâ rabbihim yuhaserûn." Tamam? Yeryüzünde hiçbir kaburdayan canlı yoktur ki, vama Ve la taeyen yasiru bi Kanatlarıyla uçan hiçbir kuş yoktur ki, illa umamun emfarku. Ancak sizin misalleriniz gibi onlar da biler ümmettirler. Tamam? Ma farlatna fil kitabi bin şey. Ma farlatna fil kitabi. Hangi surede geçiyor bu? Ne demek ferahatına? En'am suresine geçiyor değil mi? Ne demek ferahatına? Eksik Hiçbir şey biz bu kitap... ifrat ve tefrit vardı ya Biz bu kitapta hiç bir şeyi eksik bırakmadık. Tamam mı? Bak adam ne diyor? Madem kitapta hiç bir şey eksik değildir, o zaman niye kitap dışındaki bir kaynağa gidiyoruz ki? Anlaşıldı? Bak delil nereden geldi şimdi? Kur'an-ı Kerim'den geldi. Şimdi adam düşündüğünde doğru. Bak bir de bu adamlar akıllarıyla çok iştirak ettikleri için, akıllarını ilah edindikleri için akla hitap eden birçok şüpheleri var. Mesela ikinci şüphe delilleri olarak söyleyeceğimiz adam şunu mesela hemen peş peşe getiriyor. Dikkat edin. Diyor ki bak, madem ki Kur'an-ı Kerim hiçbir şeyi eksik bırakmamıştır. A, B, madem ki Kur'an-ı Kerim korunmuştur. Madem ki Kur'an-ı Kerim az öz ve açıktır, sünnet ise çok geniş ve tafsilatlıdır. Niye biz dini bu kadar zorlaştırıyoruz? Niye biz ee, sünnetlere gidiyoruz da niye Kur'an-ı Kerim'le yetinmiyoruz mesela. Bak en yani doğrudur ha. Adam diyor ver adamın eline bir mahal sana bütün dini kısa zamanda öğrensin. Öyle mi? Ama sünnettir, tafsilattir, şerhtir bilmem nedir. Buna uzun şeyler diyor. İnsanlar dini anlamıyorlar. Anlaşıldı Tabi dikkat ederseniz bu akla da hoş geliyor yani. Akıl bunu duyduğunda ha ya gerçekten öyleymiş diyor ama tabi konuşacağız. İki, mesela ne diyorlar? وَاَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَةَ tibyanen ki <li> كل <kulli> şey> değil mi Ne oldu şimdi ikinci bir şey geldi Bu nerede geçiyordu Nahat suresinde tibyanen ki <li> كل <kulli> şey> başka mesela afagayrallahi abtagi hakaman ve huvellezî enzele ileykumül kitâbe mufassale Allah kitabı size açıklanmış ve tafsilatlandırılmış bir şekilde indirmişken ben Allah dışında başta hakemler mi arayayım? Öyle mi? Bak, kitaba burada ne vasfı getirdi? Enzele ileykumul kitabe mufassalen. Bu da Enam suresindeydi, değil mi? Olmayabilir. Tam hatırlamadım. Mufassalen. Bak. Ma feratna fil kitabi min şey' tebyanen li kulli şey' mufassalen. Enzele ileykumul kitabe mufassalen. Tamam? Başka وَتَمْمَتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ سِبْخَنْ وَعَرْمِهِ Bu da nerede geçiyor? Enam Suresi'nde. Değil mi? Ee, şimdi... Burada vejül istişatı anladık değil mi? Bu adamlar burada neyi delil alıyorlar? Kitapta bir şey eksik bırakmadık. Kitap her şeyin açıklayıcısıdır. Öyle mi? Kitap mufassaldir. Yani açıklanmıştır. Değil mi? Ve Rabbinin kelimesi, sıdık ve adaletle tamamlanmıştır. Peki bunun yani veccül istişat ne bu son ayet-i kerimede? Mesela siz dine bir şey eklemek isteyen adama hangi ayeti okuyorsunuz? Değil mi? Din tamamlanmıştır. Daha üzerine bir şey eklemeye gerek yok. Adam da diyor ki madem Rabbimin kelimesi tamamlanmıştır o zaman üzerine sünnet de dahil hiçbir şey eklemeyene yok. Hiçbir şey eklemeye gerek yok. Anlaşıldı anlaşılır. Şimdi biz en başta şu üçünü bir kenara bırakalım. Şu birinciyi ele alalım. مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ şey Burada kitabın manası ne? Kitap kelime. Biz kitapta hiçbir şeyini yapmadık? Eksik bırakmadık. Öyle mi? Burada kitabın manası ne? Bak. Arap logatının en büyük özelliklerinden bir tanesi nedir? Bir kelime birden fazla manaya gelir. Bir kelime birden fazla manaya gelir ve bu manaların arasından o kelimeyi tayin edecek olan şey, o kelimenin terkibidir. Yani içerisinde varit olduğu siyah ve sibaktır. Yani cümle öncesi ve sonrasıdır. Tamam Mesela kitap kelimesi, Arap logatında hangi manalara gelir? Farz manasına gelir. Kader ve Ecer manasına gelir. Öyle mi? Levbi-i mahfuz manasına gelir. Kur'an-ı Kerim manasına gelir. Doğru mu? Mesela örnek verelim. "Kutibe aleykum el-kital." Burada kutibe nedir? Farz kılındı. "İn-neserate kanet alel mu'minina kitaben mawkuta." Belli belirlenmiş olan vakitlerde namaz Müslümanların üzerine farz kılınmıştır. Öyle mi? Bak burada kitap ne manasına geldi? Farz manasına geldi. Değil mi? "Ve ma kana li nefsin en temuta illa bi iznillahi kitaben mu'acala." Hiçbir nefis Allah'ın izni olmadıkça ve müeccel, belirlenmiş bir kitap olmadıkça, belirlenmiş bir kader, belirlenmiş bir ecel olmadıkça hiçbir kitap ne yapar? Hiçbir insan için ölmek söz konusu değildir. Burada kitap ne manasınadır? Ecel ve kader manasınadır, öyle değil mi? Mesela başka, kitap ne manasına gelir örneğin? Kur'an-ı Kerim manasına gelir. Eliflamim لَا مِمْ ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا Burada kitap ne manasınadır? Kur'an manasınadır, öyle değil mi? Ha. وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ Yeryüzünde hiçbir kıpırdayan canlı yoktur ki rızkı Allah'ın üzerindedir. Değil mi? Bunların hepsi nerede yazılıdır? Kullun fi kitabim apaçık bir kitaptadır. İnsanlar rızkı Kur'an-ı Kerim'de yazıyor mu? Yok, nerede? Lubi mafzur'da yazıyor. Öyle değil mi? Yamullahu ma yasha ve yuthbit ve indehu umul kitab. Allah dilediğini siler, dilediğini sabit kılar, çünkü onun yanında kitabın anası vardır değil mi? Burada kitap ne manasınadır? Levh-i mahfuz manasınadır. güzel. O zaman biz ne yapacağız? Bak burada her birinin hangi manaya devlet ettiğini biz nereden çıkardık? Terkipte, siyah ve sibaktan içinde kullanıldığı cümleden. Peki burada kitap ne manaya gelir? وَمَا مِنْ دَعْبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا تَعِرٍ bi بِجَنَاحِهِ illa أُمَمٌ أَمْثَالِكُمْ Ma feratna <gülüyor> fi'l kitabi min şey. Tabii Mahfuz. Kur'an-ı Kerim'de kuşlarla ilgili bir şey var mı? Kur'an-ı Kerim'de canlılarla alakalı bir bilgi var mı? Bizim gibi ümmet olmaları, nasıl doğdukları, nasıl öldükleri, nasıl yaşadıkları var mı bunlar? Yok. O zaman buradaki kitap başka bir kitaptır. Anlaşıldı. O da nedir? O da Levhi Mahfuz'dur. Tamam. Şimdi bunu şey yaptık, anlattık. Peki bu diğer üçü? Tebyan'ın li kulli şey Kitaben, enzel ileykumul kitâbe mufassalat değil mi? elif, la, ra, kitâbul muhkimet âyâtuhu thüm mefussilet milledun hakimin khabil tamam 4. ve temmet kelimetu rabbike sidqan fa'adlâ şimdi burada duracağız. Diyeceğiz ki buna cevap olarak biz ne diyeceğiz? Diyeceğiz ki bakın eğer ana kaynak Kur'an-ı Kerim Kur'an-ı Kerim bize şöyle bir olay anlatır. İnsanların bazısı kitabın bir kısmına iman eder, kitabın bir kısmına iman etmez. Değil mi? Onlar kitabın bir kısmına iman ederler, kitabın bir kısmını da inkar ederler. İşte hakiki kafirler onlardır diyor Allah. Doğru mu? اُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقَّ Kimdir bunlar? Kitabın bir kısmına iman edip bir kısmına iman eden, birbirinden ayırmak isteyen. Değil mi? Bunlardır. O zaman kitabın bütün ayetlerini ele alalım. Yani gerçekten kitap, Kitaba baktığımız zaman sadece kitabın tek başına yeterli olduğunu mu söylüyor? Değil. Mesela biz geçen dersimizde de zikredik. Allah ayet-i kerimede ne diyordu? zikra, <gülüyor> اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ ma مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ Biz sana bu kitabı indirdik ki sen insanlara indirileni insanlara açıklayasın diye. Öyle mi? Eğer kitab tibiyanen likulli şeyse, Peygamber niye açıklıyor o zaman kitabı? Yani madem sizin anladığınız gibi kitap tebyanını kull şeyse, kitap zaten mufassalse kitap zaten e, sıdık ve adalet yönünden tamamlanmışsa, o zaman Allah azze ve celle peygambere niye açıklama görevi veriyor tekrardan? Anlaşıldı? Ve enzelnâ ileyke zikra tübeynâ linnâsi menzileyhim. Bak, işte Allah azze ve celle insanı sapıklaştırırsa böyle sapıklaştırıyor. Şu ayet de âl suresindedir. Okuduğum ayet de âl suresindedir. Öyle mi? Adam bunu görüyor ama bunu görmüyor. Ve enzelna aleyke ve ma enzelna aleyke zikre illa ltubeyn Biz sana bu kitabı indirmedik ancak onların ihtilaf ettikleri şeyi onlara açıklayasın diye biz sana bu kitabı indirdik. Öyle mi? Bu da Nahl suresindedir. Bu okuduğum ayete bak bu ikisini görmüyor adam. Ama bu ayet kelimeyi görüyor. Şimdi bizim burada soru sormamız lazım. Madem kitap her şeyin açıklamasıdır, açıklayıcısıdır. O zaman niye Allah Azze ve Celle bu açıklayıcı olan kitabı bir de peygambere açıklamasını, e, peygamberini istemiştir? Demek ki o zaman burada kasıt nedir? Kitap genel kaideler olarak açıktır. Ama o kaidelerin tafsilatına gittiğimiz zaman veya kitap kaideleri tafsilatlandırmıştır. Yani her konunun genel kaidesini tafsilatlı bir şekilde söylemiştir. Ama o kaidelerin de tafsilatı için aileyeten bizim neye ihtiyacımız var? Bizim sünnete ihtiyacımız var. Yoksa bu bunu bize kim gösteriyor? Bunu bize Allah Azze ve Celle bu adresi bize gösteriyor. Değil mi? Güzel. Şimdi pratiğe dönelim. Yani ayet-i kerimeyi bu söylemiş olduğum Kur'an'dan delili bir kenara koyalım. Pratik olarak gelelim. Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda mesela en belirgin hususlar nelerdir? Namazdır, zekattır, cihattır. Öyle değil mi? Bunların hangi birinin tafsilatı var Kur'an-ı Kerim'de? Oruçtur, haçtır mesela. Hani Kur'an-ı Kerim'de en belirgin zaruret-i diniye dediğimiz şeyden olan e meseleler, evet içkidir, haramlık olarak zinadır. E mesela hangi birinin tafsilatı var bunların Kur'an-ı Kerim'de? Demek ki burada kast edilen tibyanen onların anladığı gibi değildir. Mufassalen onların anladığı gibi değildir. Eğer öyle olmuş olsaydı bak bizim dediğimiz gibi olduğunun delili pratiktir. Biz diyoruz ki Kur'an-ı Kerim genel kaide olarak namazı koymuştur. Tamam? Namaz kelimesi apaçıktır. Ama bunun tafsilatı için neye ihtiyaç vardır? لِتُوبَيْنَ لَمَا نُزْ دِلَيْلَيْهِمْ Onları açıklayasın ayet kelimesine ihtiyaç vardır. Anlaşıldı. Cihat öyledir, zekat öyledir, Oruç, öyledir. Pratik olarak da, yani teorik olarak da bu yanlış bir iddiadır. Pratik olarak da nedir? Pratik olarak da bu yanlış olan bir iddiadır. Anlaşılıyor değil burası. Anlaşılıyor. Bu da ikincisi. Şimdi üçüncü olarak biz Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman biz dedik ki geçen dersimizde de bunu söyledik. Allah Azze ve Celle Resulullah Aleyhissalatu vesselam'a itati, ona ittibayı, değil mi? Ona başvurmayı, yani onu hakem tayin etmeyi umumi ayet-i kerimelerde zikretmiştir. Yani kendiyle beraber zikretmiştir. Nasıl ki Allahuze ve Celle'ye başvurmak, Allah'a ve Celle'ye gitmek, onu hakem tayin etmek, Allahuze ve Celle bizim yaşantımızda sonra ta kıyamete kadar baki'dir. Ha kiza Resulullah vesselam'a başvurmak da böyledir. Öyle değil mi? Çünkü ikisini birbirinden neyle ayıracağız? İkisi aynı siyakta, aynı terkipte, aynı cümlede varit olmuş olan şeylerdir. Allah ve Rasulüne itaat edin, bir konuda çekiştiğiniz zaman Allah ve Rasulüne başvurun, öyle değil mi? Bu ayet kelimeler daha keza bunun yanlışlığını ne yapar? Bunun yanlışlığını ortaya koyar. Ee, burada bir tane daha vakadan bir şey söyleyelim. Madem bu Kur'an ı Kerim her şeyin açıklayıcısıdır o zaman, neden sadece Kur'an bize yeter diyenlerin her biri ayrı bir dini yaşıyorlar? Öyle mi? Kur'an bize yeter diyen e, hariciler ayrı bir din yaşıyorlar. Kur'an bize diyen, yeter diyen modernistler apayrı bir din yaşıyorlar. Öyle değil mi? Madem tafsilatlıdır, her şey içinde apaçık varit olmuştur. Niye bu kadar ihtilafın sebebi? Biri içindeki hep azimet yönlerine başvurup sadece dinin e, dini biraz aşırılaştırmış, öbürü ise kolaylaştırdıkça kolaylaştırmış, iki zıt kutup haline getirmişler dini. Öyle değil mi? Onun için pratik olarak, ne teorik olarak, ne pratik olarak bu iddia, iddia değildir. Şimdi burada burada duralım inşallah. Bak dikkat ederseniz iki derstir konuşuyoruz. Ee, ek bir not olarak söyleyeyim. Hep ehl Sünnet'in getirmiş olduğu şu ayete dikkat çekiyoruz. Öyle değil mi? Bu çok önemli bir ayettir çünkü. Zaten söyledik, birinci derste de anlattık. وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ ذِكْرَةً لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَنُزِلَ اِلَيْهِمْ Biz sana bu e, kitabı indirdik ki sen insanlara onlara indirileni açıklayasın diye. Değil mi? Bak bu, Peygamber Peygamber'in Kuran-ı Kerim'in dışında, Peygamberimizin açıklama görevinin olduğunu gösterir. Asıl konunun temel dayanığı budur, öyle mi? O zaman Peygamberimizin de söylediği, Peygamberimizin de yaptığı bazı açıklamalar vardır. Bu da nedir? Bu da sünnettir diyoruz. Bu adamların bu delile yönelik söylemiş oldukları şu var. Bu ve sünnet vahiydir dediğimiz şeyler var ya mesela ve memanenti kuani el in huwa illa vahyun yuha ve yutbu nahsul esneki ayet kelime gibi bunlar diyorlar ki buradan kasıt Kur'an'dır yine tamam diyorlar mesela ve memanenti kuani el hava misal ayet kelime in huwa illa vahyun yuha ينطق وحي ينوحا peygamberin dudaktan şey Kur'an'dır diyorlar Müşrikler diyorlar Kur'an-ı Kerim'i alanladıkları için Allah zevcele sünnete değil Kur'an-ı Kerime işaret ediyor. Yani o peygamberin nutk ettiği şey, söylemiş olduğu şey Kur'an'dan başkası değildir. Öyle mi yani vahiyden başkası budur diyorlar yoksa sizin bu anladı bu nereden çıktı eee ikincisi İkincisi yine diyorlar. Bak dikkat edin. Litubeyne lin-nas ilehim diyoruz ya biz. Diyorlar bu yine yani maksat nedir burada? لِلْتَقْرَى'dir. <littakra'dır> Niye diyorlar? Bak sebebini de açıklıyorlar. Allah Azze ve Celle değil mi? أَلِفْ لَامْ ra تِلْكَ ayatul kitabil الْمُب۪ينَ أَلِفْ لَامْ ra Bu ap açık olan kitabın ayetleridir diyor Allah Azze ve Celle. Öyle değil mi? Ayet-i kerimede bu söylemiş oldukları şey ayet-i kerime değil mi? Ayet-i kerimedir. Ha diyorlar madem kitaba apaçıktır, yani burada açıklamaktan kasıt nedir? litakra? Çünkü apaçık bir şeyi okuduğun zaman, karşı tarafa ulaştırdığın zaman zaten karşı taraf bunu anlıyor. Anlaşılıyor değil mi bu vecul-i istişat? Yani onu anlayalım yoksa deliller bir şey ifade etmiyorlar yani. Delilin neresini kendilerine delil almışlar, onu anlamamız lazım. Öyle değil mi? Ee, güzel. Biz bunlara ne diyeceğiz? Bak konunun temelindeki iki tane ayete çünkü. Bizim konumuzun temeli neydi? Sünnet vahiy olduğu için hüccetti, öyle mi? Ve Peygamberimizin tebliğ dışında bir de açıklama görevi vardı. İkisine de bir şey getirdiler. Siz dediler bunlara yanlış kullanıyorsunuz. Zaten Peygamber'in ekstra bir açıklama yapmasına gerek yok. Eliflamra tilke ayetül kitabel mubin, öyle mi? Lisanul lizi ulhidun ilahi agmiyun, vahda lisanu arabiyyun mubin. Onların Dillerini doladıkları acemi bir dildir ama bu kitap apaçık olan bir dildir. Öyle mi? Apaçık olan bir Arapçayla inmiş olan bir kitaptır diyor ee, Allah Azze ve Celle. Burada bu birincisini zaten anlatmıştık. Yani bunu konuşmaya gerek yok. Sünnetin vahiy olduğu, Peygamberimizle Allah arasında Kur'an-ı Kerim dışında bir ilişki olduğunu kıble olayıyla anlattık, meleklerin yardımı olayıyla anlattık öyle değil mi? böyle bu ayet ona delalet etse bile bunu da içerisine kapsar. Çünkü aralarında farklı bir vahiy iletişimi olduğunu zaten biz ispat ettik. Değil mi? Bunu tekrar anlatmaya gerek var mı? Yok. O zaman o vermeyen inhu ve illa vahyun Hem kitaptır hem sünnettir. Çünkü kitapta vahidir, sünnet de vahidir. Bir önceki derste zaten sünnetin nasıl vahiy olduğunu anlatmıştır. Buna gelince bakın. Burada iki tane ayet kelimeyi güzel şekilde anlayın. Konu da kendiliğinden açığa çıkar. Ya eyüher rasulü belleg ma unzile ileyke min rabbike değil mi? Yazayım inşallah üzerinde altını çizip düşünelim. Ya ey Yuhar Rasulu, delik me unzil eli min Rabbi ke. Ve anzeln eli ke zikra l tabeyne l nasi ma onu zilan tamam Hikayet ayet ki bu hangi ayet üstteki ayet hangi surede geçiyor mayde alttaki نحل suresi değil mi birinci ayetin ismi ne tebliğ ayeti ikinci ayetin ismi ne tebiin ayeti açıklama ayeti değil mi bize göre tebliğ ayrı bir şeydir tebiin ayrı bir şeydir açıklama ayrı bir şeydir ve açıklama da resulun sünnetidir Bunlar ne diyorlar? Diyorlar ki tebliğle ile arasında fark yoktur. Çünkü kitabın ayetleri apaçık olduğu için zaten senin onu okuman, onu hem ulaştırman hem de açıklaman anlamına gelir. Anlaşıldı. Tamam. Biz ne diyeceğiz? Bir. Diyeceğiz ki birincisi Zerre-i miskal Arap lügatından payı olan bir adam Bellagâ ile Beyyene kelimelerinin alakasız iki kelime olduğunu bilir. Ne vadaende ne isti'malinde? Yani ne Araplar ilk onu koyduğunda, ne de şu an kullanımında ikisinin arasında uzaktan yakından bir alaka yoktur, değil mi? Şimdi kullanım olarak ben sana bunu al ve ablugu ila fulan dediğimde bunun yerine huzhu ve beyinhu ne alaka yani, değil mi? Birinci seviye Arap lügatını bilen bir talebe bile can taşın birinci kitabını okuyan adam bile bilir yani bunun bunun arasında uzaktan yakından bir ne yoktur, alaka yoktur. Ayetlerin terkibine baktığımız zaman da böyledir. Bak dikkat edin. Ey Rasul ulaştır o şeyi ki Rabbinden sana indirilmiştir. Bak burada neye izafe edilmiştir? Ke sana, ileyke öyle mi? Rabbinden sana indirileni insanlara ulaştır. Bak burada ne diyor? Rabbinin onlara indirdiğini onlara açıkla. Aradaki fark anlaşıldı. Bak tekrar söylüyorum, iyi dinleyin. Rabbinden sana indirileni sana, indirileni ulaştır. Onlara indirileni ise açıkla. Arada bir fark var değil mi? Fark ne? Rabbinden sana indirileni ulaştır. Ben ulaştırdım. Şimdi mesela diyelim ki peygambere vahiy indi. Peygamber henüz bunu kimseye okumadan bu sadece peygambere inmiş olandır. Peygamber bunu insanlara ulaştırdıktan sonra bu artık onların üzerine de inen olmuştur. Öyle mi? Öğrendikten sonra, duyduktan sonra o ayet onların üzerine inmiştir. Bak Allah azze ve celle burada ne diyor? Ulaştırdıktan sonra, yani o vahiy onlara geçtikten sonra, onunla muhatap olduktan sonra onlara indirileni onlara açıkla diyor. Aradaki fark anlaşıldı değil mi? Anlaş, anlamayan var mı veya anlatamadığım, eksik olan bir şey var mı? Yok. Yani vecul-i anlaşılıyor değil mi? Neyi burada delil olarak alıyoruz? He, burada mesele nedir? Demek ki tebliğle beyan aynı şey değildir. Yani Celle'nin kastettiği de aynı şey değildir. Tamam Ayetlerden. Üçüncü olarak da gene aynısını söylüyoruz. Yani elifle amra, tilke ayatul kitabil mubin veya vehaza lisanun arabiyyun mubin Mesela bu tip ayet-i kerimeler tamam vardır, doğrudur ama yine kitabın bir kısmına inanıp bir kısmını inkar etmek Kur'an-ı Kerim'in reddettiği bir şeydir değil mi? Allah azze ve celle ayet-i kerimede ne diyor? huvellezi <gülüyor> inzel aleike'l kitabe minhu ayatun muhkematun hunne umul kitabi ve okhru muteshabehat o Allah sana kitabı indirendir o kitapta muhkem olan ayetler vardır birden müteşabi hani apaçıkta kitap öyle mi hani işte kitap e, doğrudur Allah azze ve celle indirirken ne indirdiğini kendi muradını çok iyi bildiği için ona nispeten apaçıktır onu indiren cibirliğe nispeten apaçıktır, onu bize beyan eden Peygamber'e nispeten apaçıktır. Ama sen onu anlamaya kalktığında kitabın muhkem olan ayetleri vardır, bir de müteşabih olan ayetleri vardır. Peki bu müteşabihi neye göre anlayacağız biz? Öyle mi? Müteşabihi biz neye göre e, anı? Bak var demek ki kitap hepsi apaçık değil. Yani bu istiller kökünden bir defa düştü. Hani kitab mubin diyor ya adam misal Nisan-ı Arabiyyum mubin diyor bu istillar kökünden ee tamam, dil apaçıktır ama bu terkipte kullanıldığı zaman ayet kelimedeki mana müteşabih olabilir. İşte biz bunu anlayabilmemiz için bu beyana burada ihtiyacımız vardır. Tamam bu beyana bizim burada neyimiz vardır? Beyana işte burada ihtiyacımız vardır ki ta ki konu net bir şekilde anlaşılabilsin. Anlaşıldı. Çünkü ne var? Sen o müteşabihi açıklamaya kalktığında İki tane seçenek var. Ya kalbinde fitne olup eğrilik peşine düşen, kalbinde eğrilik olup fitne peşine düşen zümreden olursun. Değil mi? Ve ellezine fi ma ta'wili. ma ya'lamu illa Allah. fi'l min karşısında iki zümre insan var. Ya kalbinde eğrilik olan ve fitne peşine düşen, onu açıklamak için insanları saptırma peşine düşen veya ilimde rasik olup ona iman edenler. İster diyelim ilimde rasik olanlar da onun manasını bilirler, ister diyelim ki ilimde rasik olanlar bilmezler, sadece şey bilir. Allah az da Biliyorsunuz orada bir ihtilaf var değil mi? Ve ma ya'lemu te'vilahu illa Allah, illallahu ve'rrasihun. Yani durak Allah'ın üzerinde midir? Yoksa ve'rrasihun fil ilmin üzerinde midir? Orada bir şey var. Irtı. Hangisi olursa olsun İkisinin arasında. Senin bunlardan mı, bunlardan mı olduğunu biz nereden bileceğiz? Yani sen müteşabih olan ayet kerimeyi açıklamaya çalışıyorsun, izah etmeye çalışıyorsun, öyle mi? Şimdi diyorsun ki ben ilimde rasik olanlardan. Var mı böyle? Biz de sana deriz o zaman ellem tala ileldezine yüzekune enfusa. Görmez misin nefislerini teskil edenlere? Sen eğer diyorsan ki ben ilimde rasik olanlardan ve ben bu ayet kerimeyi bu şekilde anlıyorum, öyle mi? Öyle şey olur. Belki de kalbinde fitne olanlardansın. Kalbinde eğililik olanlardansın. Biz nereden bileceğiz bunu? İşte biz bunu beyanla bileceğiz. Eğer senin yapmış olduğun yorum ve açıklama, Resulullah'ın yaptığı beyana uyuyorsa bunda sorun yok. Tamam, demek sen elimde rasik olanlardansın. Doğru şekilde iman eden veya doğru şekilde tefsir edenlerdensin. İki tefsire göre de. Ama yok eğer senin getirmiş olduğun buna uymuyor. Yani bir ölçü olması lazım elimizde ha. Müteşabihi tefsir eden adamın. İlimde rasih olanlardan mıdır yoksa kalbinde fitne olanlardan mıdır? Elimizde bir ölçü olması lazım. Öyle değil mi? Hangi tefsiri alırsanız alın ayet-i durakla alakalı fark etmez. Ben başka bir şey anlatıyorum çünkü. Bunun için de bizim için en güzel ölçü nedir? Peygamber Vesselamın Kuran-ı Kerim'i beyan etmesidir. Demek ki bu Kuran apaçık bir kitaptır. Onu açıklamak, onu okumaktır diye bir şey söz konusu değildir. Çünkü bu kitapta müteşabih olan yani birden fazla manaya gelen ayet-i kerimeler de vardır. Anlaşılmayan bir şey var mı buraya kadar? Anlaşılmayan bir şey? Anlatamadığımız bir şey? Yok. Peki sormak istediğimiz bir şey var mı? Sorusu olan? Yok. Devam edelim mi? iki şüpheden yoksa yeter mi bu kadar? Yeter. Tamam. Soru soracak olan yok mu? Konuyla alakalı veya konu dışında? Yok. Tamam. دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَيْمِ